Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9'dayız. Kamusla Güreş başladı. Ee... Sevgili dinleyiciler ee, Dere Tepe düz gittik. <gülüyor> Başlıkla e, bu yayın döneminde artık sahile geldik. Kıyı, kumsal Plaj, biç sözcükleriyle geçen hafta Biraz başladık. dayandırdık. Evet. Biraz etimolojisine baktık. Anlamdan, çağrışımlardan bahsettik. Bu sözcüklerin aslında bize çağrıştırdığı çok fazla kelime oldu. Üstlerinde muhabbet de yaptık ama en temelde böyle tatil, dinlenme, güneş, güneşlenme, işte balık ada deniz okyanus yağma e, dedik, kaos dedik, yağma dedik, dedik evet. e, dinlenme dedik, plaj kıyafetlerinden bahsettik. E, devam ediyoruz. Ediyoruz, anlam. Anlamlara devam ediyoruz. Bu arada programımızla aynı isimli ...gmail adresimiz, Twitter adresimiz ve Instagram adresimiz var. Ee, sevgili dinleyenler eğer programımızı kaçırdıysanız eski programlarımızı da e, Açık Radyo'nun internet sitesi podcast kanallarından dinleyebilirsiniz Ayrıca, diyerek evet. her hafta programdan sonra birkaç gün içinde twitter adresimize de kaydımızı koyuyoruz evet. Füsun Köksal gene sahil kıyı deniz plaj konseptinde bizim destekçimiz evet, bol bol dinlensin hanımefendicimiz <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz kendisine TDK'ye bakıyorum kıyı kara ile suyun birleştiği yer kenar uç anlamı da içeriyor Karanın deniz boyunca uzanan bölümü sahil, mecazen ıssız tenha yer Hı -hı. olarak da kullanılıyor tabi kıyı. Kıyı bucak diye bir şey var göze çarpmayan yer anlamında. Ha kıyı da köşedeki gibi mi? Ben orada kaldım birden niye tenha evet. diye düşündüm de. ıssız ve tenha yer anlamındaki. Kıyıda köşede Hı -hı. falan evet. gibi. Ha pardon. Estağfurullah. Kıyı bucak dediğim gibi göze çarpmayan yer. Kıyı dil diye bir şey var coğrafyada coğrafi bir terim olarak bir körfezin önünü kapatan denizle. ...küçük bir bağlantısı kalabilen... ...kum ve çakıl karışımı birikinti... ...sahil kordonu kıyı dili... ...kıyıya atmak diye bir şey var... ...karaya çıkartmak veya sürüklemek... Bir de hmm. ...kıyıya çıkmak diye bir şey var... ...karaya çıkmak, gemiden karaya inmek... ...diye... E, ...kumsal su kıyılarında oluşan... ...kumlu yer... ...ikincisi bir sıfat olarak kumlu... E, ...plaj Fransızca... E, ...plageden gel geldiğini söylemiştik... Hmm. Belki yanlış telaffuz ediyor olabilirim. E, deniz banyosu için düzenlenmiş. Genellikle kumluk alan, kumsal yine plaj. E, kumla diye bir şey var. Hı hı. O da kumluk yer yine geniş kumsal kumsal ve plaj anlamı içeriyor. Sahil ise Arapçadan geliyor. Kıyı, yaka, yalı demek. Evet. E, sahil kordon dediği bir şey var. Coğrafya olarak bu da kıyı dilinin eş anlamlısı. Hımm. Hı. Evet. O İzmir'deki kordon mesela o yapıda bir yer mi acaba? O yüzden mi kordon konmuş? Birden aklıma geldi. Tam emin değilim şimdi. Ben de İzmir'de. İddia etmem, efendim, buyurmuş. Bitti mi? Türkiye evet Kurumu. Türk Türk Kurumu bitti sende saklı sözlük var galiba Evet Kemal Ateş'in saklı sözlüğünde birkaç sözcüğümüz var Kıyı e, bir şeyin kenarından kıyısından koparılan küçük parça anlamı da var kıyının Hı -hı. E, Gülten Dayıoğlu'nun e, fadişinden bir cümle örneği vermiş Sabahları bir kıyı ekmek yiyen fadiş diye başlayan bir cümle e, Kıyıdaş sözcüğü var Aynı denizin kenarında oturan, e, yani yaşayan anlamında. E, burada da Bülent Ecevit'ten bir cümle seçmiş Kemal Ateş. Türkiye ve Yunanistan kıyıdaş iki ülkedir cümlesini hmm. sarf etmiş Ecevit. Kumla sözcüğü var. Aynı zamanda kumlak olarak da geçiyor. Hmm. Senin demin bahsettiğin birebir kumsal karşılığı. Kaman ağzında özellikle böyle geçiyormuş. Hmm. Ee, ama artık daha yaygın tabii belki ...o kaman ağzında çok sözcük seçti... için yamal ateş... ...böyle bende. Kıyıdaş da güzelmiş bu arada. Evet değil mi? Arkadaş <gülüyor> gibi, günü. yoldaş gibi. Ee, yeni bir sözlük var... ...kent bilimleri sözlüğü... ...böyle hani modern bir kavram... ...hayatımıza sonradan gelen... ...işte plajdı, değil mi? Ee, sahil, biçti. Evet, onu, e, daha... E, kullanabilebileceğimiz bir sözlük... ...bu kent bilim terimleri sözlüğü... ...Ruşen Keleş'in İmge kitabevinden ...kitabı kitabevinden. Burada birkaç terim var. Kıyı çizgisi diye bir şey var. Deniz, göl ve akarsularda herhangi bir anda suyun kara parçasına değdiği noktaların birleştirilmesinden oluşan ve hava olaylarına göre değişen doğal çizgi. Kıyı çizgisi, Hı. kıyı kuşağı diye bir şey var. birincili olarak deniz, göl ve akarsuların kıyı çizgisi boyunca uzanan bu çizgiyle o çizgi son bulduktan sonra da varlığını sürdüren... Kıyı devrimlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, taşlık, kayalık, sazlık, bataklık alanın kara yönündeki doğal sınırı arasında kalan, devletin kullanım ve egemenliğinde olup toplumun yararlanmasını açık alan. Hmm, bayağı belirleyici bir tanım var aslında. Hı -hı. Yani hem şey olarak ülke sınırı gibi hem de aslında coğrafi ve oradaki malzeme her neyse onunla sınırlanan bir şey gibi. Hı -hı. Hı -hı, doğru diyorsun. Ee, i̇kinci olarak kıyı kuşağı kıyı yasamıza göre kıyıdan kara yönünde en az 10 metre genişliğinde olması gereken 30 metreye değin daralabilecek ve topluma yararlı olmayan yapı yapılmasına izin verilmeyen alanmış. Hmm. Bu tartışılası bir şey tabii. Bir de kıyı yağması diye bir şey var. Evet. Geçen hafta konuşmuştuk. evet. Gittikçe artan. E, e, deniz, göl ve akarsu kıyılarında biz sadece tabii deniz aklımıza geldi hep. Evet hep ağırlıkta konuştuk. Evet göl ve akarsu son dönemde göl deyince bu e, Burdur'da neydi bu meşhurca hatta festival yapılacaktı iptal oldu. Neydi? E, i̇smini aklıma gelmedi çok muazzam bir göldür yani sahilli böyle tropikal bölgelere benzer. ...şimdi bir aklıma gelmedi... ...Beyşehir Gölü diyerek... Yok, coğrafyadan yok, değil, değil. ben kalırmışım <gülüyor> birden... <gülüyor> ...neyse... Ee, ...kıyı yağması, deniz, göl ve akarsu kuyularında... ...özel özel iyilikte... ...olan yapılar yaparak... ...bu doğal kaynaklardan... ...geniş toplulukların bir karşılık... ...ödenmeksizin yararlanmasını... ...engellemek... Hmm, ...engellemek... Hı -hı. ...tabii ki doğru... ...böyle kent bilim terimleri sözünde bunlar var... Ee, Argo sözüne baktım aynı zamanda. Hı, Argo'da da var tabii. Argo'da pek bir şey çıkmadı ama plajcı diye bir şey var. Ee, özellikle plajlarda çalışan hırsızmış ha. kendileri. Toplum millet denize girmişken. Evet. <gülüyor> e tabii oluyor o, o tip vakala işte hepimiz işte ne bileyim cüzdanımızı atıyorum te, son dönemde telefonlarımızı vesaire değil mi laptoplarımızı. Yani ...iPad'lerimizin vesaire... ...çaldırıyoruz diye bitirmeyeceksin inşallah... <gülüyor> ...çaldırmasak <gülüyor> da... <gülüyor> ...ben sahile inerken... ...bu konuda çok dikkatliyimdir... ...hemen hiçbir şey bazen para bile... ...ya da sadece çok böyle az bir miktar... ...alarak falan... Yani ...biz öyle yapıyoruz gibi. genelde... ...bazen mecbur kalınıyor tabii ama... ...günübirlik gidilen bir yerde falan... Yani ...bu artık argo sözlüğüne kadar girmişse... ...plajcı yani, mı dedim? vardır. Ha, tabii, ee, tabii, olmaz tecrübe mı? edilmiştir plajcı evet bir de plajlarda cinsel ilişki kuracak kişi arayan kimseye de plajcı denilmiş ha, hmm. Hiç duymamıştım Piyasa Sanki argo sözündeki her şeyi duymuşum gibi çok şaşırdım <gülüyor> ama <gülüyor> bir tek plajla ilgili mi argolar var? Evet bunlar var elimde Ha, peki ben de e, bittiyse senin e, Bernard Shaw'un e, Gülen Düşüncelerinden Remzi'den basılmış e, hatta maalesef basımı bitti e, ben de hep almayı düşünüp alamadığım bir kitaptı sonra ben de böyle şey haline aldı bu takıntı. <gülüyor> Çok sevgili bir e, sahafım var, o bana buldu, öyle aldım. E, pek çok malum e, şovun böyle e, ironik, etkili, e, akılda kalıcı, akıllı cümlesi var. Burada aslında cennetle karşılaştırma söz konusu kıyının. E, şöyle demiş, cennet geleneksel olarak o denle anlamsız, öyle sıkıcı, yararsız bir miskinler tekkesi biçiminde tasarlanmıştır ki, <gülüyor> cennette geçen bir günü anlatmaya kimse kalkışmamıştır deniz kıyısında geçen bir günü pek çok kişi yansıtmaya çalışmıştır oysa hmm. demiş uyumsuzlar adlı eserinde hani burada denebilir ki ya kimse cennete gitmedi ki neden anlatsın ama öyle değil kurgu eserlerde falan da yani hep böyle hmm. bir sahil deniz yaz hikayeleri anlatılır evet. <gülüyor> böyle bir karşılaştırma var yani bir de benim aklıma şey de geldi yani bizim yasalarımızda tatil dinlenme halleri biraz eee Süre olarak az olduğu için hmm. çok kıymetli oluyor bildiğim beş Doğru. yıla kadar iki hafta kadar ...bir ya, süre evet, oluyor. Dolayısıyla yani 300 et 65 gün çalışıp adi yani atıyorum yani işte belli bir süre çalışıp işte yazın o kısacık o arada bir şeyler yapmaya çalışmak biraz haksızlıkmış gibi geliyor. Doğru buradan bir kelimeye varıyor muyuz? Varalım haksızlık. <gülüyor> <gülüyor> Haksızlığa karşı <gülüyor> dur dediğimiz. Evet, Tatil süreleri <gülüyor> yetersiz. Evet. E, e, Tarihiyle kim? ilgili bir şeyler vardı sende evet, sanki Evet onlar var e, Bence bir şarkı arası verelim, verelim Sonra mi? şarkı e, evet. tarihine biraz bakalım e, Rejide, teknik masada Ömer arkadaşımız Klasik müziği çok seviyorum Özellikle Müzeyyen Sanarı ama Necmi Rıza Aras kanlı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey sevgili dinleyiciler <gülüyor> Ada sahillerinde bekliyorum Same. no. Kelaki bir hayal ifira. Her zaman gözlerimde bir gölgen Her zaman bu seculenin Bütün diyorum Lemsiz vakile solan hüsnün Bana yalnız nazarları mez sen olunca toaklı beni yadetedim man için 94.9 Açık Radyo'da ada sahillerindeyi dinledik Necmi Rıza'dan eski güzel bir ses. Ee, ...canım sesin ne kadar böyle şuh geldi birden böyle... ...benim mi? evet böyle adah... <gülüyor> bilmiyorum... Evet. evet efendim sahil e, yok sadece tabi kumsal kıyı biç plaj... E, ...devam ediyoruz... ...biraz tarihine bakalım... ...gündelik hayatımızın tarihine baktım... ...Kudret Emiroğlu'nun İş Bankası yayınlarından çıkan... ...burada Deniz Hamamı plaj diye bir kısım var... ...böyle bir tarihi geçit var... Ee, Reşat Ekrem Koçu'ya göre İstanbul'un ilk deniz hamamı Çardak İskelesindedir ve kesin bir tarih vermemekle birlikte bu ilk deniz hamamının 1826 ile 1850 arasında bir tarihte kurulduğunu belirtir. Ardından Salı Pazarı ve Kumkapı'da <gülüyor> kurulan deniz hamamları geliyor. Hmm. Ee, ben moda kadınlar hamamını biliyorum mesela. Evet hani. ama Ay işte, işte çok, evet, çok eski değil tarih yani. İşte, Avrupa'da da 1700'lü yıllarda. Devam edeyim 1850'den itibaren henüz sahil yolu bulunmayan ve yani işte suları temiz olan İstanbul'un hemen her mahallesinde çevresi kapalı deniz hamamları açılıyor. Haluk Şehsuvaroğlu'nun verdiği bilgilere göre 1867 yılında İstanbul kıyılarında 62 tane deniz hamamı var. Oo, bayağı. Deniz hamamları genellikle erkeklere mahsus olarak ve buralarda çay, kahve, limonata satılan ocaklar da bulunuyor. ...kadın ve erkeklere mahsus ayrı hamamlar bulunuyor bazı yerlerde... Hı hı. ...bu ikisi arasında ses geçirmeyecek duvarlar görülüyormuş efendim. Ses geçirmeyecek? Tabii. Ee, Avrupa'da doktorların denize girmeyi özellikle sinirlere iyi geldiği için öğütlemeleri ile başlayan... ...deniz hamamı döneminde denizin müşterisi artıyor ve düzenlemeler oluşmaya başlıyor. En hı. erken plajlardan biri ise 1777'de Mannheim'de açılmış... ...kadın ve erkeklerin ayrı plajlarda denize girmesi olağan görülüyordu o dönemde tabii. 1912 yılında Lozan'da erkeklerin sandalla ya da yüzerek kadınlar plajına yaklaşmalarının yasak olduğunu belirleyen... ...belirten levhalar asılıyormuş. <gülüyor> Dikkat, ee, erkek giremez. 1920'lerden itibaren aile plaj uygulaması başlıyor Avrupa'da. 20'ler. Ee, sonrasında erkek kadın ayrımı ortadan kalkıyor tabii. Ee, bizde de tabii hani Atatürk'ün özellikle... Hani e bu konuda biraz mücadelesi var evet. e, deniz hamamlarının plaja dönüşmesi hikayesi ise İstanbul'un işgaline daha çok denk düşüyor bu dönüşme vesile olan ise İngiliz ve Rus askerlerinin işte denize girmeleri hmm. e, bu sırada Anastas adlı bir İstanbullu sonradan hani Solayum plajı olacak bir yerde işte küçük bir baraka kurarak açık hava meyhanesi işletmeye başlıyor evet hmm. E, yabancıların etkisiyle deniz amamları plaja dönüşürken kadın erkek ayrımı yapılmasını işte engelleyen de dediğim gibi Atatürk olmuştur. İşte Florida örneği gibi. Burada ilginç e, bir Süreyya Plajı'ndan bahsetmiştiniz. dedi. Evet. işte bu Süreyya Sineması, işte Süreyya Operası, işte Kadıköy'de kurucusu işte belediye başkanı Süreyya İlmen e, 1947'de 40 oda, 120 lüks kabin, 1400 kişilik soyunma kabin yeri bulunan süreyah plajını yaptı hatta orada bir tren istasyonu da vardı evet, evet. muhtemelen plaj yapıldıktan sonra o yapılmıştır evet. e, 1950-60'lı yıllardan e, sonra işte kamu kuruluşlarının e, e, tatil kampları kurmalarıyla plaj Anadolu kıyılarında da yaygınlaşmaya tabii başlıyor. bir de onlar var demir tabii, yolcuların, tabi, ordunun, çeşitli işte. bankaların bankaların, işte, evet, bankaların hani, doğru e, kamp e, çıkan e, bir sözcük aslında oldu evet 80'lerle birlikte inanılmaz bir dönüşüm oluyor tabii yani turizm teşvikleriyle birlikte işte kıyıların o dediğin talan yağmasıyla evet. işte e, yurt dışından gelen e, turistlerin artması Avrupa'lı işte Rus turistlerin gelmesi vesaire işte kıyıların talanına vesile oluyor maalesef. Bu ilginç bilgiler var. Evet bu bir, tarihi evet. kıyı tarihi. Ee, biz de e, sanata artık geçerek yavaş yavaş programı bitireceğiz. Sen ama bu hani güneşlenmekten e, falan bahsederken aklıma şu geldi. E, böyle değişen e, kurallar oluyor ya hep yani yiyecekte, sağlıkta vesaire bu güneşlenmeyle ilgili de bir ara hep şeydi böyle aman 11 ile 3 arası asla çıkmayın işte hı hı. dik ışıklara maruz kalmayın. Şu, üstünüze güneş koruma faktörü yüksek bir şey sürün falan falan. Şimdi onun e, tam tersi bir e, Söylemde var ama hani o söylemde kalmasın ben bizzat kendi çok güvendiğim iki doktordan aldığım şeyi paylaşabilirim. Evet güneş gerçekten cilt için e, zararlı da e, çeşitli cilt rahatsızlıklarına sebep olabiliyor. Zaten açık renkli insanlar yanabiliyorlar ama gerçekten tam 12 civarı e, vücudun çok değil dörtte birine açıkta bırakacak e, kadar e, ve yani beyaz tenliysen 15 dakika daha esmersen biraz daha fazla. Hiçbir güneş faktörü barındırmayan... Ee, ...hiçbir şey sürmeyerek durman gerekiyormuş ki... ...gerçek D vitamini alasın... Hmm. Ee, ...ve e, o D vitaminini aldıktan sonra da... ...hemen denize koş, e, duşa koş olmaması gerekiyor... Hmm. ...onun e, teninde erimesi ve tekrar... O ...çıkan D vitaminini alması gerekiyor vücudun... Hmm. ...bu bilgiyi de paylaşmak istedim yani... ...sabah programı gibi oldu değil de... Şey. ...evet ama yani tam şey sahil <gülüyor> yanmak deyince... ...ne öyle çatır çatır marsık gibi... E, e, Ama ne de kaçmak Mars'ın gibi öyle bir şey. Sanata geçiyoruz böylece. Evet. Yoğurt evet. yoğurt iyidir. Eskiden yoğurt kullanıyorduk. Ay bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. E, şimdi efendim e, ilk programımızda da bahsetmiştik. Böyle hep kıyılarda sahillerde geçen bir takım diziler var. Müzik klipleri var. Evet. Biraz bunlar ikiye ayrılıyor gibiler. Yani bir bu işte çıplak ve diri vücutlar. Biraz işte seksi bir imaj. Evet sahip e, güvenlik işte, gibi. Evet e, sahil güvenlik dizisi gibi e, bir de e, romantik böyle sahilde tek başına yürüyen koşan ayak izleri işte atın üzerinde rüzgarda hmm. giden falan gibi e, imajların ön plana çıktığı böyle sanki ikili bir hmm. görüntü var e, reklamlar da keza öyle hele yaz gelip iyice e, işte dondurmaydı falan soğuk içecek şeyleri mutlaka bir e, sahil kıyı bir iç öyle bir yerde evet. yapılıyor reklamlar bazı filmler geldi benim aklıma böyle çoğu zamanı sahilde geçen Visconti'nin Venedik'te ölümü mesela <Gülüyor> hem sahilde bir otelde Geçer hem de e, aslında maler gönderme yapan Hı -hı. film baş kişisi de böyle e, aslında bir e, salgın hastalık gelmiştir sıcak oraya tatile gelenler gittikçe kaçarlar falan ama sürekli böyle bir sahil e, Hı -hı. görüntüsü gözümün önünde. Keza François Ozon'un e, onun hem böyle çok denizle ilgili bir havuzu vardı değil mi havuz filmi Ben pek ismi, hakim değilim Ozon'a. Ben Under the Sand diye bir filmini izlemiştim çok aklımda kaldı kumun altında diye çevrildi birebir Charlotte Rampling oynamıştı başrolünü ee, sahile gidiyor e, orta yaşın üstünde bir çift bunlar e, işte kadın uyuyor falan adam denize giriyor denizde herhalde kramp mıramp giriyor dönmüyor aslında fakat bütün film boyunca sanki adam kumun altında kalmış gibi kadının onu bir bekleyişi var hı hı. hiç unutmuyorum hatta öyle hem e, ...şık hem etkileyici hem trajik... E, ...öğeler barındıran... ...Nuar Dezir'in e, bir... E, ...klibi vardı... E, ...Lövenlu Portera... ...yanlış telaffuz etmiyorsan parçanın adı... ...başka... E, ...Özcan Alper'in... ...Sonbahar filmi... Hı hı. ...hatırlıyor musun... E, ...çok sevdiğim bir film olmuştu... Şey e, ...ama bu tabi hiç yazlık... ...sahilleri anımsatmıyor... ...kış, dalgalar... Hı hı. E, ...öyle bir sahilde var... Bir de Jaws filmleri geldi aklıma. Jaws filmleri evet. <gülüyor> Çocukluğumuzun korkulu rüyaları. E, çığlık çığlığa <gülüyor> koşarlar böyle kıyıya. ...öyle sırf deniz gibi değildir... E, ...ressamlar var... E, ...Twitter'ımızdan yayınlayacağız... E, ...Gogen... ...özellikle Polinezya ve Tahiti sahillerindeki... ...resimleri... ...keza e, Georges Serra'nın... ...noktacılıkla yaptığı... ...kıyıdaki bir takım resimleri... ...empresyonistler çok kullanmışlar... ...kıyı, sahili... Hmm. ...Ayvazovskiler de var... ...böyle Aa, daha çok deniz gibi çok güzeldir, düşünülüyor ama... ...çok Ayları. değil mi... ...ama hep böyle bir sahile kıyıya... E, yakın deniz Bir söz konusudur. Bir evde görmüştüm Ayvazorski'nin resmini bir evde derken. Ya bir ara bir dergi işinde çalışıyordum. Röportaja gitmiştim. Orada orijinalini gördüm. Ha, orijinalini. Evet. Hmm, pek güzel. Efendim, e, yazarlarla hemen bitiriyoruz programı. Zamanı da aşıyoruz diye Ömer Kaşgöz yapıyor. Efendim, hemen Halikarnas balıkçısı geldi aklıma. Cevat Şakir Kabaağlı. Sait Faik, hatta öykülerini de yanımda getirmiştim ama bir kıyının dört hikayesi, plaş hikayeleri falan. Inşallah. Evet. E, Böylece bitiriyoruz artık anımsattığı diğer sözcüklerle devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. İyi günler.